Açık Gaste. Evet Açık Radyo Açık Gaste devam ediyor. Bu sefer özel yayınla 47. yayın döneminin tanıtımıyla 30 Nisan'da başlıyor ve 4 Kasım'a kadar devam edecek olan yaz dönemi diyelim Açık Radyo'nun. Şimdi onun tanıtımını yapacağız. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin Didem. Hoş bulduk. Didem Genç Türk ve Cantam bile beraber 47. yayın döneminin tanıtımını yapıyoruz. Şimdi epey bir yeniliğimiz de var. Her zaman olduğu gibi büyük bir hareketlilik var. Hem de süreklilik de var. Süreklilik içinde hareketlilik diyebileceğimiz bir tuhaf denge durumunu koruyoruz açık radyoda. Radyoda eee gitgide de kalabalıklaşıyoruz. Ben biraz istatistikleri vereyim her dönem olduğu gibi. Bu yayın dönemi boyunca haftalık, aylık, 5 dakikalık, eee 1,5 saatlik, 2 saatlik olmak üzere tam 146 program eee 208 program tarafından yapılacak. 18 yeni program eee başlıyor bu yayın dönemi. İri lü ufaklı yine. Yeniden tekrar 4 programımız geri dönüyor açık radyo e, stüdyolarına. Yeni programcı sayımız 14 ve yeniden aramıza dönen programcı sayımız 7. Bir de büyük istatistikten bahsedeyim. Bu yayın dönemiyle birlikte toplam program sayımız 1101 ve e, toplam bugüne kadar açık radyoda 23 yıllık tarihinde program yapan insan sayısı 1224. Evet, yani hakikaten çarpıcı rakamlar bunlar. Bin yüzü aşkın sayıda insanın her hafta ya da her on beş günde bir gibi bir ritmle gelip, bazen daha da bir diyelim, burada program yapmakta olması, yani büyük çoğunluğun da her hafta yapması, bin yüz kişinin, Bu herhalde başka dünyadaki radyolarda ya da yayın organlarında pek sık rastlanan bir şey olmasa gerek. Bir de kuruluşumuzdan beri 23 seneye yakın bir süreden beri de toplamda 1200'ün üzerinde 1224 kişinin büyük ezici çoğunluğunun %99 %99'unun da gönüllü olarak programcı olması hakikaten bizim de göğsümüzü kabartan iftihar ettiğimiz bir durum oluyor. 1220 programcımız var 24 hatta. Evet 1224 kişi açık radyoda 23 yıldır olmuş program yapıyor. Bir ordu bu. Ya ama sivil bir ordu. Evet. Tamamen sivil bir ordu, silahsız bir ordu. <gülüyor> Barış ordusu. Evet, şimdi yeni programın tanıtımına başlayalım. Ne neyle başlayalım? İlk hafta içi her gün saat 12.55'te olur. Evet, eee bir süredir 2 yıla kadar sürdü. Don Kişote okudu Tolga Korkut açık radyo mikrofonlarından her gün 10 dakika olmak üzere. Bu yayın dönemi itibariyle de 22 Ocak'ta kaybettiğimiz usta Amerikalı yazar Ursula Le Guin'in müthiş fantastik serisi Yer Deniz Büyüsüne başlıyor. Ne zaman biter orası? Meraklı Yer Deniz Büyücüsü Yazan Ursula Le Guin Okuyan Tolga Korkut Metis Yayınları Evet, Metis yayınlarından Çiğdem Erkal çevirisiyle Ursula Le Guin'in Deniz Büyücüsü hafta içi her gün öğle üzeri olacak. Pazartesileri yeni bir köşemiz var. Bugün de yayınlayacağız zaten. Eee saat 9.50 civarında olacak e, her pazartesi sevgili dostumuz çizer İzer Rosenthal dünyadan ve Türkiye'den seçtiği haftanın karikatürlerini radyoda anlatıyor olacak. Bunu daha eskiden de zaman zaman açık gazete içinde yapmaya çalışıyorduk. Bu durumda belki de şey yapmak zorundayız. Kainatın tüm renklerini, seslerini, renklerini ve titreşimlerini ve çizgi çizgilerini açık radyo diye Düzeltme. Evet, neyse ki sosyal medya var. Sosyal medya hesaplarımızdan İzael Rosenthal'in eee seçtiği karikatürleri de siz dinleyicilerimize ulaştırmayı planlıyoruz. Bugün de olacak onu söyleyelim bizden biz bu tanıtımdan sonra. Yeni programımızda bir tanesi de ben dönüyorum bunu sen anlat istersen <gülüyor> diyen. Benim anlatmam biraz tuhaf oluyor tabii. Bu programı eee Kaya Soyunu ile beraber ben yapıyorum bir tango programı bu. Sıradışı Tango Sohbetleri dediği alt başlığına her hafta bir tango orkestrası arasından örnekler çalacağız. Tango üzerine dansı, müziği, kültürü üstüne sohbet edeceğiz. Bandoneon Sırat içi tango sohbetleri. Kazalı amesunanlar kaya soydun, reddi dem geçti. Pazartesi günleri 13.0 açık radyoda. Corazón <gülüyor> tu palabra, la canción de mi esperanza. Y en tus tibias manos se durmió mi corazón. Era tan feliz y fue tan ciega mi confianza, que jamás la duda. Vino a mi razón, pero yo solo siento que tus lágrimas fue que vale, y este ya el tu y mi pío que me quiere convencer es la carcajada de tu voz que me pondera a vivir siempre engañado en tu ser. Evet, pazartesi bir değişiklikle 15.30'da Yol geçen programında frekans değişiyor Ve 15 günde bir yayınlanan Yol geçen programın bu yayın dönemi Haftada bir ritmine dönüyor Rahmi Ödül ve Evrim Altuğ'u Hazırlıyorlar Açık dergide yeni bir Köşemiz de var Evet Pazart serbest atış e, Pazartesi günleri 15 günde 1 saat 19.30'da Yayınlanacak e, Efekt efektif pas programı vardı. Sevgili Volkan Ağır ve Utku Gökerküç'ün hazırlayıp sunduğu. Bu yayın dönemi ona bir ara veriyoruz ve onun yerine bir basketbol programı olan Serbest Atış başlıyor. Defense, offense, it, wow. Serbest Atış ...dünya basketbolcundi. Hazurlayan ve sunanlar, Mehmet Chopuroğlu... ...ve Kayhan Ergin. Why you got your <gülüyor> head in the clouds... ...and you talking so loud... ...can you see me at the stage... ...and you see me at the stage... ...and see, that poster got him going. Evet bir diğer yeni programımız Açık Dergi Köşesi'nin Açık Derginin Yeni Köşesi ise Süt Liman ismini taşıyor. Yok Açık Derginin köşesi değil. Yani açık dergi biter bitmez başlıyor. Biter bitmez, ha, yeni evet. programmış özür dilerim. Saat 20'de. Evet eee Süt Liman ismini <gülüyor> taşıyor. Çağdaş alternatif şarkıcılar ve şarkı sözü yazarlarının konuk konu, ed konu edilecek bu programı daha önce de Killi Çıkı programından hatırlayacağınız Güljah Görücü eee yapımcıları üstleniyor. Çağdaş alternatif üretimlere yer veren bir müzik programını dinleyeceksiniz. TÜT LİMAN Çağdaş ve alternatif şarkıcı ve şarkı sözü yazarları Hazırlayan ve sunan İlşah Görücü Pazartesi akşamları 20'de Açık Radyo'da Evet pazartesi bir bayağı yoğun bir değişim olduğu görünüyor. Evet, salı gününe geçecek olursak bu kadardı pazartesi günü olan değişiklikler. 2 yeni programımız var. Aslında bir programı 2'ye bölmüş gibi olduk. Su hakkı programı eee vardı malumunuz salı günleri 16'da. Şimdi 15 günde bir 2 su programımız birden var. Evet, birincisi ikisi de saat 16'da salı günleri. Birincisi sudan gelen adını taşıyor. Akgün İlhan. suya doğanın, bilimin, sanatın ve edebiyatın içinden bakmak e, alt başlığıyla. Yani hayat şu suyun varlığıyla başladı şüphesiz ve onunla devam ediyor. Hayatın sonunuysa suyun yokluğu getirecek. Yaşadığımız gezegende içinde su bulunmayan, sudan gelip suya karışmayan hiçbir şey yok. Yani eee Suyun yaşamın başlangıcı olduğunu ve her varlık için vazgeçilmezliğini, yeri doldurulamazlığını vurgulamak hiç bu kadar önemli olmamıştı. İşte bu yüzden sudan gelen hikayelerle insanlığın doğayla ve kendiyle olan ilişkisini anlatmak için tasarlanmış bir program sudan gelen. Bu temel soruları eee soruyoruz biz insanlar. Kimiz, nasıl canlılarız, nasıl bir gelecek? bu can alıcı sorulara cevap ararken de doğanın en temel bileşeni ve bedenimizin de %60'ını oluşturan su ile ilişkimize baktıkça kendimizi de daha iyi tanıyacağız. Eee diğer e, su programımızda su müştereyi Su diye yazılır, demokrasi diye okunur. Alt başlığını taşıyor bu şiarla yola çıkıyor. Nurhan Yüce ve Özdeş Özbay tarafından hazırlanıp sunulacak. Sudan gelenle dönüşümlü olarak yayınlanacak. Eee en önemli müşteri müşterimiz olan suya dair bir program. Su müşterei. Su diye yazılır, demokrasi olarak okunur. Hazırlayan ve sunanlar. Nuran Yüce ve Özdeş Özbay 15 günde bir salı günleri 16'da Açık Radyo Evet salı günleri 15 günde bir yayınlanacak bir pro yeni programımız daha doğrusu yeni bir programcımız var. Eski bir programımız da Yararlı Sanat Arşivi programında yani Arte Util Yararlı Sanat topluluğu tarafından bir araya getirilmiş yararlı sanat örneklerinin tartışıldığı programa bu yayın dönemi Can Gümüş'ün de dahil olduğunu söyleyeyim. Evet, bir yeni programımız var. Salı geceleri saat 12'de Filanorun Seyir Defteri adını taşıyor. Sezgisel güzergahta tesadüfi notalar. Alt başlığında alternatif, e, bağımsız bir müzik programı. İlk programda da Charlie Winston'ı ağırlayacak sevgili Hakan Genco. Lenörün Seyir Defteri Sezgisel Güzergahta Tesadüfi Notalar Her Salı 24'te Açık Radyo'da Hazırlayan Mesnun Han Hakan Genço Geldik Çarşamba'ya Evet, açık gazetemizde yeni bir köşe var. Evet, çarşamba günleri saat 9.30'da başlayacak bu köşe ve 2 ay, ay sürmesini planlıyoruz. Yine bir yıl dönümünü alınıyoruz. Eee bu sefer 50. yılında 68 devrimini anacağız. Tarih Vakfı'nın katkılarıyla 30. yılını bir sergi, 40. yılını 6 dakika 8 saniyelik bir dizi programla anlandığımız 68'in 50. yaşını da es geçmeyeceğiz bu vesileyle. Tarih Vakfı'nın katkılarıyla 68 devriminin enine boyuna konuşacağımız bir Köşeye Başlıyoruz Açık Gazete İçerisinde 1968 50. Yılında 68 Devrimi You say you wanna revolution Tarih Vakfı'nın katkılarıyla. Evet, çarşamba devam edersek yeni bir programımız var. Evet, Hypnopompia adını deniyoruz geçiyor. Algı Dürten Müzikler alt başlığıyla eee Emirhan Arapoğlu tarafından hazırlanacak Öğlen Caz Kuşağı'na eee cazdan elektroniğe geniş bir alanda gezen yeni bir müzik programı dahil oluyor. Hypnopompia. Algı Dürten Müzikler. Hazırlayan Emirhan Arapoğlu. Çarşamba günleri 12'de Açık Radyo'da. Çarşamba günlerine devam edecek olursak Açık Dergi'de yeni bir köşe var. 15 günde bir saat 19.00'da yayınlanacak. Kazan Dairesi adını taşıyor. Ee, Türkiye'den ve dünyadan müzikal tiyatro geleneğinden örnekler. Ee, sunulacak. Sevin Tufan ve Barış Arman tarafından hazırlanacak. Bunların detayını, bütün programların detayını açıkradyo.com adresinde bu programın hemen bitiminde ulaşabilirsiniz. Buradan da bir evet, daha hatırlatayım. 1 yarım saatlik bir program. Çarşamba günü bu dergiden hemen sonra da Ayda Caz diye yeni bir program başlıyor. Caz tarihine eğlen eğleniyor bu programda caz tarihinde bu ay alt başlığıyla Nazlı Toprak ve Leyla Dayan Güçük tarafından yapılan caz tarihinde o, o, o ay doğan ölen müzisyenler, çıkan albümler, önemli olaylar işleniyor bu programda. Aydın Caz. Caz tarihinde bu ay Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Toprak ve Leyla Diana Güçük. herb akşamları 8'de Açık Radyo'da. Evet, küçük bir düzeltme yapayım. Ayda Jazz programının yapımcıları Nazlı Toprak ve Leyla Diana Güçük. Evet, e, perşembe gününe geçişecek olursak Açık Radyo'nun Özlenen Öğle Kuşağı'nın siyasi geri dönüyor. Hangi programdan bahsettiğimi anladınız? Amistad Cihay Müzikler Selahattin Çoğan hazırladığı program Perşembe günleri saat 12.00'de tekrardan Açık Radyo eee Açık Radyo sularında olacak. Devam edecek Amistad'ın yolculuğu da. Amistad Cihay Müzikler You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on and cop out. Because the revolution will not be televised. Hazırlayan Selahattin Çolak. Perşembe günleri 12'de Açık Radyo'da. Evet bu ben ufak bir hatırlatma da yapayım. Şimdi bu Amnistada bir de şeyi de koymak zorundayız. Windrush gemisinin Windrush. adını da koymak zorundayız. Artık yeni, evet. yeni bir kepazelik daha var karşımızda. Neyse bu şimdi politikaya girmeyelim ve devam edelim biz yolumuza. Evet, Açık Dergi'de bir yeniden köşe var. Daha doğrusu bir bağımsız bir programda Açık Dergi içine geri döndü. Kesişen Müzik Mert Şen Türk tarafından hazırlanan, çağrışımlarla bağlanan ezgiler alt başlığını taşıyor. Birbiriyle ilintili eserleri bir bilinç akışı halinde eee yer verilecek bir müzik programı. Evet, oradan cumaya geçiyoruz. Oh, hafta içinin son gününe. Evet, kalabalık bir gün cuma evet orada bir yeni program başlatıyoruz ee, ölümünün kırkıncı yılında bir dizi programla andığımız yazar Oğuz Atay'ı bu yayın döneminde de e, onun tek hikaye kitabının kitabındaki hikayeleri okuyarak anıyoruz korkuyu beklerken Oğuz Atay'ın okuyan e, iletişim yayınlarından çıkmıştı bu da Eraslan sağlam okuyacak onları Korkuyu Beklerken. Yazan Oğuz Ata. Okuyan Erastan Sağlam. İletişim Yayınları. Cuma günleri bir yeniden programımız var. Cuma sabahları saat 11.00'de yayınlanacak. Geçtiğimiz 19 Şubat'ta kaybettiğimiz sevgili Engin Geçtan'ın Timuçin Orallı ile beraber 18 yıl önce yaptığı Dünya Hali programı açık radyoya geri dönüyor. Toplumun dinamikleri ve eşlik eden psikolojik süreçlerle ilgili izlenim ve düşüncelerin serbest çağrışımlarla konuşulduğu aramızdan eee kişilerden yazar ve gezginlerle sürpriz konukların da yer aldığı programda Geçtan ve Oral ülkemizde ve dünyada yaşananlara uzmanlık alanları olan psikiyatri perspektifinden bakarak toplumun ve bireylerin değişmesine dair değerlendirmeler ve yorumlarda bulunuyor. Milenyum başlangıcındaki dünya hali yani hali pür melanimizi anlatacaklar. Evet bu da yani Dünyada ne kadar, 18 yıl sonra yeniden ne kadar mesafe kat etmişiz ya da edememişiz onu da görmek açısından e, bayağı faydalı olacak. E, dünyada da herhalde bir e, radyolarda psikiyatri üzerine yapılmış ender programlardan biriydi. Çok engeç tane de günaydın diyelim buradan tekrar. ...dünya hali. Hazırlayıp sunanlar... ...Engin Geçten, Timuçin Oral. 18 yıl sonra tekrar... ...Cuma sabahları 11'de... ...Açık Radyo'da. Evet, Cuma günü... ...bir diğer programımız ise... ...kalabalık olan Cuma gününde... ...saat 13'te yayınlanacak olan... ...yazar ve gazetecilerle kitap sohbetleri... Cem Erciyes'ten e, Cem Erciyes tarafından hazırlanacak bu program Basın dünyasının çeşitli sebeplerden İşsiz kalan ya da işsiz bırakılan Gazetecileri çağrıyı kitap yazmakta mı Buluyor sorusu cevaplandırılmaya çalışılacak Ya da gazetelerde yer bulamayan Haberler analizler zaman içerisinde Kapsamlı araştırma ve incelemelere dayanan Kitaplar olarak karşımıza çıkıyor mu Sorusu var önümüzde Kitap e, günümüzde özgür düşüncenin Sığınabildiği son limanlardan birisi Mi de bir diğer soru Gazeteci kimliğiyle hayatımıza giren basın dünyasının önemli kalemlerinin konuk olarak ağırlanacağı program gazetecilikten yazarlığa uzanan bu süreci masaya yatırmayı hedefliyor. Güncel isimlerin dinleyicilerle buluştuğu Yaz Gazeteciliği Yaz isimli programda bazen edebiyat, bazen gündem üzerinden ilerleyen içeriğiyle gazeteci yazarların kitaplarının tanıtımının yanı sıra onları tanıtan ve bu isimleri doğrudan e, okuru ile buluşturulması planlanıyor. Ya. Yaz gazeteci yaz. Yaz yaz gazeteci yaz. Yaz yaz eefendi yaz. Yazar gazetecilerle kitap sohbetleri. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Cem Erciyes. Cuma günleri 13'te Açık Radyo'da. <gülüyor> Evet, cumaya devam edersek saat on dörtte de bir dönem ara vermişti Timuçin Oral. Bu yayın dönemi tekrar mikrofonun başına geçiyor. Hem on sekiz yıl önceki programıyla beraber hem de canlı olarak şimdi Sanat Uzun İlham Sonsuz programına Şenol Aile ile birlikte dönüyor. Evet, sesi bayağı gençmiş on sekiz yıl önce. Bunu söyleme kendisine olur mu? Tamam. Tamam. Açık Dergi'de bir yeniden köşe var. Zin geri dönüyor. Sevgili Mehmet Sait Aydın'ın hazırladığı cuma günleri saat 19.00'da yazar ve editör Mehmet Sait Aydın, eee farklı kültürlerden ve alfabelerden beslenen Türkiye edebiyatının tarihinden notlar ve güncel gelişmeleri her hafta Açık Dergi'ye taşıyor. Eee cumaları bir de 19.30'da yeni bir köşe var açık dergide Devrim Özkan'ın hazırlayıp sunduğu Fransız öpücüğü diye klasiklerden bilinmeyenlere siyaset ve seyahatler etkisi altındaki çok renkli güncel Fransız müzesini 60'lı yıllardan bugüne özel temalarla ele alan bir program oluyor. Buradan da cumartesiye geçebiliyoruz. Şimdi cumartesi zaten bir Fransızca program <gülüyor> evet. daha var. Eee önce bir küçük duyurumuz var. Bir frekans değişikliği, frekans artışı diyebiliriz aslında. Pazar sabahları yayınladığımız sevgili Mesut Özgeçeci'nin okuduğu Orhan Veli Kalemi'ne Nasrettin Hoca hikayeleri cumartesi sabahları da pazar sabahları da saat 8.50'de olacak bu yayın döneminde. Evet. Böylece bir küçücük tırnak içinde kuşak oluşuyor evet. cumartesi ve pazar günleri. Evet, bir kuşağımız daha var ama ona gelmeden demin bahsettiğiniz Fransızca şarkılar çalacağımız bir programımız daha başlıyor saat 10.30'da Cengiz Işılay tarafından hazırlanacak. Şansonlar adını taşıyor. Evet, 12079 liste başı olmuş şarkı radyo taşımıştı Cengiz Işılar son programında birlikte yapmıştık. Eee evet. bu yayın döneminde bu sefer değişik bir eee konuya el atıyor. Fransız şansonları ve Fransız popüler müziğinin seçme örnekleri ve binlerce şarkı biriktirmiş Başka durumda. Başka bir obsesyona ee, kapı doğru. açıyoruz. Gidiyor Fransızca şarkılar dünyasında bir devre alem şansonlar. can sonlar. Fransızca şarkılar dünyasında bir devrane. Hazırlayan ve sunan Cengiz Işılay. Cumartesi sabahları 10.30'da açık radyoda 1 saat değişikliği var. Cumartesi günleri saat 16.00'da yayınladığımız Babil'den sonra programı eee dünyanın her yerinden rüzgara bırakılmış sesleri kulağımıza taşıyor sevgili Erjument Gürçay. Bu yayın dönemi 1 saat öne alınıyor. Saat 15.00'te yayınlanacak. Bir başka saat ve frekans değişikliği de söyleyelim. Biraz önce de böyle kuşak programlarından bahsetmiştik. Cumartesi hem cumartesi hem de pazar günleri saat 16.00'da birer saatlik aynı eee İsmin yaptığı Rehavuzun programı var. Dünyanın en güzel müzikleri. 60 yılı aşkın bir müzik dinleme serüveninde Rehavuz'a göre dünyanın en güzel müzikleri. Bu yayının dönemi hem cumartesi hem de pazar günleri aynı saatte, saat 16.00'da birer saatten olacak. Böyle de bir özel dinleyici dinleyicilerimizden gelen özel isteğe de uymuş oluyoruz yazılarında. Evet. Bir yeni programımız var. Eee cumartesi geceleri bir de yayınlanacak. Adı lütfen bekleyiniz. Sevgili Barış Demirel ve Selatun Çoğan koltukcular çıkmazı programının zirvedeyken bırakma isteklerini daha doğrusu bir küçük ara verme isteklerini bu yayın dönemi türlerden bağımsız müziklerle sürdürecekler ama daha anonssuz daha eee sadece kafası karışık müzikler dinleyeceğiz. Lütfen sakin AK'nin. Derin bir nefes alın. Lütfen bekleyiniz. Kafası karışık müzikler. Baba yorgun. Hazırlayan ve sunanlar Selassin Çolak ve Barış Demirel. Cumartesi gece 1'de. Açık radyo. Evet. Şimdi karşıya geçebilirsiniz. 5 3 4 geldik pazara. Evet, pazar günleri bir yeni programımız var. Pazar sabahları saat 10.30'da Botanik Topya adını taşıyor. Sesi Doğa Tarihi Müzesi alt başlığıyla sevgili Benan Kapıcı tarafından hazırlanacak ve bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şeyin konuşulacağı bir program bu. Eee bir kulak verelim teaser'ına. Botanitopya Sesli Doğa Tarihi Müzesi Bitkiler Aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu Pazar Sabahlı 10.30'da Açık Radyo'da Evet, pazar sabahları 10.30'da Botanik Topya olacak. Sesli Doğa Tarihi Müzesi ama bu sadece sesli değil. Yani botanik bilimini yakından izleyenlerin herkesin bildiği gibi bu çok özel bir görselliği de olan bir e, bilim dalı diyelim. O, olağanüstü botanik çizimleri ile de bir botanik müzelerinde aklın alamayacağı güzellikte ve ayrıntıda çizimler vardır. Evet, Onların da hepsi Evet, ben Anka'nın kendisi yapıyor bu arada bu çizimleri de web sitemize de taşıyacağız. Evet, bu çok önemli bir açıklama yani eee dünyanın tüm çizimlerini de açık dedik ya kainatın. Bunu bunu da ona katıyoruz İzay Rosenthal ile birlikte. Çizimler de bu sırada eee web sitemizde, internet sitemizde epey yer alacak. Evet bu da yeni yayın döneminin bu yeni 18 programının tanıtımını yaptığımız aynı zamanda da yer değişikliği karne yeni programcılara da yer verdiğimiz bir başka şeyin sonuna geldik. Evet 47. yayın döneminde yayını ara veren bazı programcılarımızı anmak programlarımızı anmak isteriz alfabetik sırayla. 100. yılında Ekim Devrimi 12079 anlatıdaki hakikat. Babam sağ olsun. Ben bugün bir şey öğrendim. Biber Tavuş'un yalnız kalpler bandosu 50 yaşında. Don Quijote, efektif pas, Flamencito, Güncel Hukuk dergisinde bu ay. Manastır, koltukçular çıkmazı, müzik pazarı, önce sağlık, öteki caz, radyoaktif serpinti, Rambo Mozart. Sanat Hayat, Sanatla Direniş, Su Hakkı, Şair Robot, Deniz Yılmaz, Tehlikeli Oyunlar, Vegan Logic, Yakınlardan ve Yerli. Bu programlar sona ermiş durumda. Alfabetik sırayla verdik. Şimdi 46. yayın döneminde yani geçen dönem kış döneminde programlarına ara veren programcılarımıza da teşekkür etmenin sırası geldi. Alfabetik sırayla gene Ahmet Balat Coşkun, Aslı Kırbaş, Ayşe Gül Tözeren, Beti Gül Öngen, Didem Doğan, Elif Damla Yavuz, İlke Boran, Manuel Reina, Mert Östekin, Ozan Sezgin, Robert Reigle, Selim Badur, e, Şevket Akıncı, Can Tutu, Tayfun Polat, Utku Göker Küçük, Volkan Ağır, Volkan Artunç, Volkan Terzioğlu ve Zülel kalkan derler. Hepsine çok, çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Eee bu yayın döneminde yayınladığınız jinglelara, az evvel kulak verdiğimiz jinglelara sesini veren arkadaşlarımız da Deniz Koloğlu, Erasan Sağlam, Tolga Korkut ve Tüba Sağlamdı. Teknik ekipte Ömer Şahin, Barış Demiray, Selahattin Çolak ve Robin Tayardan oluşuyordu. Onlara da çok çok teşekkür Ellerine ederiz. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Evet 47. yayın dönemimiz 30 Nisan'da bugün başlıyor ve 4 Kasım'a kadar evet, devam edecek. Evet bir küçük notum var bununla ilgili. Eee geçtiğimiz dönemi. dönemde 26 hafta değil 27 haftaydı. Bu yayın dönemi de 26 hafta değil 27 hafta. Bunu 10 yılda bir yapıyoruz. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Ki eee Mart ortasına kadar kaymasın. Böyle bir küçük güncelleme yapmamız gerekiyor 10 yılda bir. Evet gün dönümlerini solstisleri hesaplıyoruz biz bahar ve bahar noktalarını e, hesaplayarak böyle bir yayın denemesi yapıyoruz öyle. Peki şimdi bu şekilde bitiriyoruz programımızı. Bir müzik arası veriyoruz. Evet. Ardından yeni köşemize başlıyoruz. Evet, evet bir müzik hazırlamıştık biz. Peki vaktimiz yokmuş. yokmuş. Jingle'ımızı çalıp çıkalım. Ardından da İzel Bey'e bağlanalım. Tamam. İzel Rosenthal ile haftanın karikatürleri. Günaydın izler. Günaydın Cem. Merhaba. Günaydın Can. Günaydın Güzel Bey. Merhaba. Biraz beklettik ama bu yeni yayın döneminin tanıtımı e, dolayısıyla hafif bir sarkma oldu. Eee hayırlı olsun. Eee iyi edersin. oldu. Ben de böylelikle bilgilenmiş oldum. Hı. Hmm. <gülüyor> yeni yayın dönemiyle ilgili. Evet bu vesileyle de yeni şiarımızı da hep birlikte tekrarlama imkanını buluyoruz. Kainatın tüm seslerine, renklerine, titreşimlerine ve çizimlerine, çizgilere açılende. Evet. Evet. Kazanız mübarek olsun. Çok renkli bir işe, eee, kalkıştığınızın farkındasınız herhalde. Yani, yani biz... karikatür yalnız Türkiye değil tabii dünyada da eee son derece tehlikeli bir e, iş oldu yayınlamak. Eee evet. Ama olsun tehlike bizim göbek adımız zaten. Biz eee biz Gülden farklı olarak risk almayı severiz. Farkındayım. Ama bunun eee bir de zor tarafı var. Karikatür anlatmak. O da galiba bana düşecek. Evet evet efendim. Yani tehlike bir yana zorluğu çok kötü. Çünkü yani karikatür anlatmak bir şekilde eee ne bileyim fikri kötü anlatmak gibi bir şeydir. <gülüyor> Ama daha önce de bunu denemiştik bir süre. Evet siz çok güzel becermiştiniz, başarmıştınız. Ben nasıl yapacağım bilemiyorum. Bakalım. Ee, bunun için kendi karikatürlerinden ziyade daha çok işte dünyadan ve Türkiye'den bulabilirsem tabii bazı karikatürleri anlatmak istiyorum. Evet şöyle bir şey olabilir. Tamam tamam. Evet. Ş şöyle bir e, yenilik olabilir. Geçmiş zamanda yaptıklarımıza daha farklı bir e, etki etmek için bu karikatürleri aynı zamanda dinleyicilerimizle sosyal medya üzerinden paylaşabileceğimiz platformlar da bulunuyor. Twitter olsun, Facebook evet. olsun. Eee bu gibi kanalları kullanarak da eee onlarla da bu e, çizimleri paylaşabilme fırsatı bulabiliriz diye düşündük. O zaman renkli karikatür seçmemiz gerekecek, değil mi? <Gülüyor> renkli olur, siyah beyaz olur, kara kalem olur. Bunusu <Gülüyor> <Nasıl> isterseniz. <Gülüyor> E yani biz, bizim printer bu, renksiz alıyor ama herhalde. Bizim evet. yani internet sitemizi de eee daha zengin hale de getireceğinden eminiz bunun. Evet. Çok e, mutlu olduk yani bu dönem ilkğinden başladık. Bugün e, bu haftanın karikatürlerine geçebiliriz artık herhalde. Şimdi tabii e, bu haftanın karikatürleri derken önce dünyaya şöyle bir göz attım. Dünyada eee ki önemli yayınlar. Önce e, Batı'da e, biliyorsunuz eee Macron'un bir Trump'a ziyareti vardı. Ardından da Merkel geldi eee Amerika'ya. Eee bu konuda eee yazıp çizerken eee karikatürcüler ki bunların içinden bir tanesini seçtim. Eee Slovak bir karikatürist, Avusturya'da oturan Marian Kemansky'nin karikatürü. Evet. Eee Macron'u böyle kırmızı bir halı üzerinde eee yürürken karşılıyor Trump. Eee adından da Merkel'i karşılıyor. Merkel eee bu defa kırmızı adı kalkıyor. Yerine ne geliyor? Havuz. Havuz evet. Havuz evet. Şu. Yani eee Merkel'in işi daha zor oluyor tabii. Aslında bunu ziyaretlerden önce çizmiş eee bu çizer eee sincera Trump bu defa Merkel'in hani geçen defa elini sıkmamıştı. Bu kez e, yanağına bir de böyle şu öpücük kondurmuş. Ama yine de Merkel eli boş döndü. Habuzlar nasıl çıktı? Umarım ikilisini altına giymiştir. Eee <gülüyor> uslanmış oldu kesin. Evet. Evet. E, fakat eee tabii bu olay yani Macron'un ve Merkel'in Amerika ziyaretleri başka bir büyük olayın gölgesinde kaldı. Başka bir büyük şogun diyeceğim. Eee herhalde dile getirirdiniz anlatmışsınızdır. Tem evet, kim ile kimi ile Mu'nun buluşması. Kimi de Mu benim çok hoşuma gidiyor çünkü şiğe gibi yani çizgi filmin eee karakterleri gibi geliyor bana. Eee onlar 38. annemde buluşlar. Bu konuda birkaç karikatür çizildi. Benim en hoşuma gideni eee Osman Siman adlı Kübalı bir e, karikatürcünün e, çizdiği şu çok güzel anlatıyor. 38. enlem üzerinde eee iki başkan, iki lider tango yapıyorlar. Ağızlarında da bir çiçek var. O çiçek de eee işte Birleşik Kore'yi temsil ediyor herhalde. Evet. İkisinin ağzında tek çiçekle Kore. Tek çiçek. Evet, <gülüyor> evet. tek çiçek. Gayet böyle eee hoş bir tango yapıyorlar. Tam bir gösteri, tam bir şov. E güzel bir karikatür. Çok güzel bir çizim. Ben de herhalde bu hafta bu konuda çizeceğim. Hı. Hmm. Eee onun için bu e, çizimi de seçkilerin içine aldım. Ama naçizane bir e, önerim de olabilir belki e, sana ve diğer katılımcılara. Yani bu Britanya'daki son büyük skandal bu sabah karşı iyice patlayan yani İçişleri Bakanının eee emperatörün istifasıyla alelacele bütün yalanlarının ortaya çıkmasıyla Guardian'da göçmenlere tabi 70 yıl önceki göçmenleri belgesiz sayıp sınır dışı etme planlarının açığa çıkmasıyla bir rezalet ortaya çıktı. Evet. Belki onunla da karikatürler çıkacaktır özellikle Guardian'da. Evet. Steve Ballmer güzel bir ümit ediyorum. Yani... Naç sen de benim de ufak bir katkım olacak bu eğer konuyla alakalı çizecekseniz. Kim Jong-un Aslında Kim Jong-un diye söyleniyor ama Doğrusu Kim Jong-un Kim Jong-un evet ee... Pantolonu oldukça dikkat çekiciydi. Giyimiyle alakalı olarak da epey bir yorumda bulunuldu ama bence gayet şık bir giyim tarzına sahipti kendisi son görüş son bu buluşma sırasında. Eee <gülüyor> özellikle bu konuyla alakalı olarak görsel bir e, vurguda yapılabileceğini naçizane düşünüyorum. Ee, etraftaki haberlerde eee subliminalde olsa böyle bir mesaj verilmeye çalıştığını da düşündüm açıkçası. Evet. Çok çok teşekkürler can. Bunu dikkate alacağım. Hatta notunu da hemen aldım şu anda eee bu tür konuya geleceği iletildiği ki bu istifa konusuna eee hiç şüphesiz e, İngiltere'de ve basında bu konuda çok çizilecektir. Yani çok karikatür hatta çizilmeye başlandı bile. Öyle mi? Eee fakat e, bizde pek ilgi uyandıracağını zannetmiyorum. Zaten eee bizde karikatür biraz e, geriden geliyor. Ne yazık ki eee uluslararası konularda yani Dünya sorunlarına pek eğilen karikatürcülerimiz. Ancak yarışmalarda kendilerini gösteriyorlar. Gazetelerde pek fazla bir şey göremiyoruz. Zaten yani önce, gazetelerde kara, karikatür de pek göremiyoruz. Zaten tane gazetelerde düşünme. haber de pek göremiyoruz doğrusu istersen. Açık öyle gazeteden mi? başka dünya sorunlarıyla ilgilenen pek az gazete var. Bence Aten yakında mi? gazetede göremeyeceğiz ama başlangıç olduğu söylenebilir tabii <gülüyor> ki. Yok ben izlemiyorum. Sadece Açık gazeteyi dinlediğim için. Öyle mi? Demek öyle oldu. <gülüyor> Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Peki 3 dakikamız oldu. Hatta 2 indiğini evet. söylüyor şimdi Selahattin. O zaman bir de 3. karikatür de rica edeyim. 3. bizden bir karikatür. Ee, biraz zorlandım tabii seçki yaparken. Eee gerçi biz de sefersever'in çizgilerini de çok beğeniyorum evrenseldeki ama ben eee Aydan Şeydin karikatürünü seçtim. Programcımız. Programcıdır zaten. Evet. Aynı zamanda e, bir bisiklet e, tutkunu. Evet. Eee çok güzel bir şey yapıyor da bisikte. Biz, evet güteş bir klasik çizim yapmış çok güçlü. Eee ama bu daha ziyade bir karikatür olarak adlandırılabilir. Bir tabak görüyoruz. Tabağın eee solunda bir çatal, sağında bir bıçak. Ortasında ise ortasında eee ne var? Tabağın içinde. Büyük kapı. Üniversite. Üniversite, Üniversite. beyaz. Evet, hatta İstanbul, İstanbul Üniversitesi'nin kapısı. Eee Üniversitesi. evet. afiyet olsun diyelim. Ka Aydan Şeviye de Evet. <gülüyor> bir yere sağlık diyelim. Eee Ya benden bu haftalık bu kadar. İzal çok çok teşekkür ederiz. Gayet iyi bir başlangıç oldu. Çok teşekkür Devamını ederiz. Devamını normal saatinde de yaparız yeni yayın dönemi. Ben, ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi bir yayın dönemi diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzal Rozental ile haftanın karikatürleri bu şekilde de bitiriyoruz. Bu arada Kirlilik Çıkı programının saatininde, yarım saatinde yedik bitirdik bile ama onun destekçisi Tülin Atılgana'da çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediği ve Kirlilik Çıkı yerine bizim Kart Seslerimize, benim kart sesimi dinlediği için teşekkür ederiz. Ee, ve bu şekilde de Açık Gazete'yi de bitiriyoruz yeni yayın döneminin tanıtımıyla beraber. Açık Gazete